Kredi kartıyla taksitli alışveriş yapıldığında vade farkı konuyor. Bu faiz midir? Evet faizdir. Yani vize kartımızda kredi kartı ile alışveriş yapabilirsiniz. E, onu zamanında öderseniz faiz ödemezseniz bunu e, mesuliyet sorumluluk olmaz. Ama zamanında ödemez de e, faiz öderseniz... Bu faizin oranı ister 0,1 olsun yani %0,1 olsa bile faizdir. Veyahut da siz e, peşin aldığınız zaman 500 liraya alacağınız bir malı işte vadeli alıp da e, üzerine e, faiz ödüyorsanız ve öde, ödeme sonunda 550 bin lira veya 600 bin lira ödenmiş oluyorsa e, alınan maldan sonra üzerine konan o vade farkı dediğimiz şey faizdir. Ancak alışverişlerde bir peşin alışverişler var, bir de vadeli alışverişler var. Diyelim ki siz bir koltuk takımı almak istiyorsunuz veya bir otomobil almak istiyorsunuz. Diyelim ki koltuk takımı da gidiyorsunuz, fiyatını soruyorsunuz. Nasıl alacaksınız diyor soruyor satıcı. Peşin alacağım diyorsunuz. Diyor ki 2000 lira. Peki bunu 10 ay taksitle, eşit taksitlerle ödesek diyorsunuz. O zaman e, 2000 liraya veremem diyor. Kaç liraya verirsiniz? Mesela 2200 liraya veriyor. Şimdi ben 2000 liraya alsam peşin versem mi daha iyi hesabıma geliyor. Efendim 2200 liraya vadeli alsam mı? E işte bana peşin para lazım. Başka harcayacak yarım var. Efendim ben bunu 10 taksitle yapım 2200 liraya alayım derseniz yani siz malı satana baştan 2200 liraya pazarlık kadar alırsanız yani vadeli olarak bu caizdir. Yani dinimizde vadeli alışveriş caizdir. Ama önce peşin alırsınız, sonra da ödemeyeceğim, ben bunu taksitle ödemek istiyorum dersiniz de alıcı o paranın üzerine diyelim ki yüzde bir koyarsa bu faiz olur. Yani fiyat tespit edildikten ve anlaştıktan sonra üzerine belli oranda vade konulması sorulduğu şekilde faiz olur. Diyelim ki siz... Bir bankadan kredi alıyorsunuz, otomobil alacaksınız e, 20 bin lira alıyorsunuz Diyelim ki %1 e, Faiz alıyor Onu diyelim ki 2 senede %1 üzerinden öderseniz 20 bin lira, diyelim ki 24 bin lira netice ödemiş olursa O 4 bin lira faiz olur Yani buna dikkat etmek lazım Dinimiz faizi kesin olarak haram kılmış Ve ahallallahu Bey'e ve riba Buyurmuş Bakara suresinde Allah alışveriş helal Faizi haram kılmıştır buyurmaktadır yine aynı ayetin devamında ya Yâ yerrledin ve değûma ey müminler eğer müminsiniz faizcili bırakın telem tef alu minallahi ve eğer faizcili bırakmazsanız Allah'a ve peygambere savaş açmış olursunuz buyuruyor dolayısıyla faizcilik Allah'a ve peygambere savaş açmış gibi büyük günahlardan birisidir.